Nikolay Vasilievich Gogol. Bir delinin hatıra defteri. 3 Ekim. Sabah uyandığımda içime bir korku sardı. Hizmetçi Mavra ayakkabılarımı getirince saati sordum. Onu birkaç dakika geçtiğini söyleyince korkumun sebebi anlaşıldı. Yine daireye geç kalmıştım. Eğer şu pinti muhasebecimizi yakalayıp birkaç kuruş avans koparma ümidim olmasa bugün daireye gitmeyecektim. Şube müdürümüzün suratına asıp Beni nasıl azarlayacağı belliydi. Zaten birkaç gündür dırlanıp duruyordu. Bıktım senin şu dağınıklığından. Sen adam olmazsın azizim. Dairede aptalca dolaşıp evrakı birbirine karıştırıyorsun. Tarihleri yanlış atıyorsun. Noktadan sonra küçük harfle başlıyorsun. İlkokulu çocuğu bile senden güzel yazar. Şu bizim müdür kadar kendini beğenmiş adam zor bulunur. Uğursuz, leylek bacaklı, kısa kollu tip bir herif. Beni kıskandığı kesin. Tatmin olmak için odasına çağırır, bütün kalemlerini açtırır. Haydi müdür neyse. Ya şu muhasebeci domuzu? Adam sanki basit bir daire muhasebecisi değil de hazine müdürü. Çalımından geçilmez. Bir memurun anası bile ölse maaşını peşin alamaz. Yalvar yakar, önünde diz çök. Çatla patla, kılı bile kıpırdamaz kafirin. Karısından dayak yediğini sanki bilmeyen var. Adam devlet kasasından maaş verirken bile eli titrer. Sanki cebinden veriyor. Ben hariç bizim dairenin bütün memurları torpillidir. Her birinin sırtını dayadığı soylu bir dayısı vardır. Maaşları az, havaları çoktur. Hepsi de kibarlık budalasıdır. Efendimden, lütfenden geçilmez. Etraf pırıl pırıldır. Başkentekler bile böyle temizlik görmemişlerdir. Masalarımız maun'dan, sandalyelerimiz cilalı ağaçtandır. Amirlerimiz bizimle siz diye konuşur. Zaten bu aristokratik hava olmasa çoktan istifamı basar giderdim. Hava dökülmüş ve eskimeye yüz tutmuş paltomu giyip dışarı çıktım. Sağnak halinde yağmur yağıyor. Şemsiyemi açtım. Dükkanların kepenklerini kaldıran küçük esnaflara selam verevere vere ilerledim. Hızlı hızlı temizlik işine giden gündelikçik kadınlardan başka sokakta kimseler yok. İleride birkaç hademeye rastladım. Yol kavşağında efende kılıklı bir memura gözüm ilişti. O da benim gibi daireye geç kalmış diye mırıldandım. Sonra birden vaziyeti çaktım. Yo birader dedim. Seninki daireye gitmek değil şu önde giden dişiye yetişmeye çalışıyorsun. Ne namussuz ne zamparadır şu bizim memur takımı. Subaylardan aşağı kalmazlar. Sokakta gördükleri her süslü kadının peşine düşerler. Böyle düşünerek yürürken bir mağazanın kapısına duran arabaya gözüm ilişti. Arabayı hemen tanıdım. Bizim genel müdürün gündüz burada ne işi var diye merak ettim. Arabanın kapısı açıldı. Etek hışırtılarının ardından müdürün kızı göründü. Derhal köşeye saklandım. Uşak yerlere kadar eğilerek temanna durdu. Küçük afet gerdan kırarak sağa sola baktı. Kaş göz oynattı ve değnek yutmuş gibi dimdik yürüyerek mağazanın kapısından girdi. Durduğum yerde bütün yağları eridi. Yakası yağ bağlamış eski paltoma sarılıp bekledim. Denge olmadığımı bile bile bu kıza tutkundum. Kızın küçük finosu hanımı gibi hava atıp çalım satayım derken hızla açılıp kapanan kapıdan içeri girmeye fırsat bulamadı. Dışarıda kaldı. Buna uşak sebep olmuş gibi adamcağıza havlayıp kendi diliyle onu bir güzel azarladı. Ben hanımını tanıdığım kadar bu hoş hoşu da tanırım. Adı Mecidir. Paltoma sarınmış, kararsızlık içinde beklerken incecik bir sesin... ''Merhaba Meci'' dediğini duydum. Konuşanı görmek için merakla etrafa baktım. Yan yana yürüyen iki bayan gördüm. Biri genç, diğeri yaşlıca idi. Yanımdan geçerken aynı ince ses, ''Ayıp değil mi Meci?'' dedi. ''Vay canına, ne iş bu? Gözlerime inanamıyorum. Bizim Meci, iki bayanın arkasından giden, dişi hoşhoşa yanaşmış kur yapıyor. Duyduğum ses de bu hoşhoşa ait. ''Saroş muyum, neyim?'' dedim kendi kendime. ''Ama içki kim, ben kim?'' Meci cevap veriyor. ''Haksızlık etme Fidel. Bana daha nazik davranmalısın. Hav hav. İki gündür hastayım. Hav hav. Ah, özür dilerim Meci. Bu duyduğuma çok üzüldüm. Hav hav.'' İki Fino gerçekten insan diliyle mi konuşuyorlardı? Yoksa ben mi köpekçiyi anlamaya başlamıştım? Vay canına. Hav hav. Okuduklarımı hatırlayınca şaşkınlığım geçti. Şu sıralarda dünyada buna benzer olaylar gerçekleşiyor ki... Yazdıklarına göre İngiltere'de bir balık suyun yüzüne fırlayıp iki kelime bağırmış. Bir gün iki ineğin bir mağazaya girip bir kutu şeker istediklerini okudum. Haydi bütün bunlar mümkün diyelim. Ya şuna ne dersiniz? Sana mektup da yazmıştım ama bizim ponkal tembellik edip getirmemiş galiba. Her şey mümkündür. Fakat köpeklerin yazı yazabildiğini hiç duymamıştım. Ağzım bir karış açık kaldı. Yazı yazmayı insanlar bile doğru dürüst beceremezken Hayvanlar bu işi acaba hangi okulda öğrenmişler? Ancak soylu kişiler imlaya uygun yazabilir. Gerçi son zamanlarda esnaftan yazı yazanların sayısı bir hayli arttı. Hatta derebeylerimizin kölelerinden bazıları da yazmayı öğrenmiş. Tühbe, Memur takımının itibarı artık ayağa düştü demektir. Şu Fidel denen hoşhoş hoş yosmayı takip etmeye karar verdim. Bakalım nerede oturuyor? Bu işin aslı nedir? Öğrenmem gerek. Şemsiyemi açtım. İki bayanın peşine takıldım. Grohova'ya sokağından Meşçanskaya'ya saptılar. Oradan Yarnaya döndüler. Sonunda Kokuşkin Köprüsü'nün karşı yamacına geçip büyük bir binanın önünde durdular. Bu evi bilmeyen yoktur. Meşhur Zeverkov'un evi. Ev değil, geldi geçti, hanı gibi bir yer. Kimler yok ki? Gündelikçi kadınlar, emekli subaylar, taşa'dan gelmiş 14. dereceden memurlar, dul ihtiyarlar. Balık isfihi gibi odalara sıkışmış otururlar. Trampet çalan bir arkadaşım da burada oturur. İki bayan hoşhoşla birlikte beşinci kata çıktılar. Eh bu seferlik bu kadarlık ilgi yeter. Boş bir zamanımda gelir devamını öğrenirim diye düşündüm ve geri döndüm. 4 Ekim Bugün çarşamba. Genel müdürün odasında çalışıyorum. Bütün kalemlerini yontmak için erken geldim. Bizim müdür çok okuyan bir soylu. Odası kitapla dolu. Merak edip bazılarının adını okudum. Hepsi de yüksek ilimlerden bahseden eserler. Bizim gibi ayın sonunu zor getiren ufak memur takımının anlayamayacağı dilden kitaplar. Fransızca, Almanca ve İngilizce olanları da var. Vay anasını şu işe bak. Biz Rusçayı zor okurken genel müdür Hazretleri Fransızca, Almanca, İngilizce kitapları okuyor. Zaten Hazretin yüzüne bakmak yeter. Haşmet akıyor. Ağzından bir tek boş laf çıkmaz. Evrak getirdiğim zaman bazen lütfedip hatırımı sorar. Sağlığınıza duacıyız ekselans derim. Ne de olsa devlet adamı. Bize benzememesi normal. Ama beni sevdiğini biliyorum. Çünkü ekselansları sadece değer verdiği ve sevdiği memurların hatırını sorar. Etrafa çeki düzen verdikten sonra sehpanın üzerindeki aru mecbuasına bir göz attım. Şu Fransız milleti de ne ahmak? Nedir istedikleri? Arıların dilini öğrenip daha çok bal elde etmenin yollarını arıyorlarmış. Vallahi elimde yetki olsa hepsini meydana toplar, sopadan geçiririm. Hah yazı dediğin böyle olur işte. Şu kurstu derebeğinin makalesi ne güzel. Bir ara saatin 12'yi vurduğunu duydum. Vakit ne çabuk geçmiş. Bir makale daha okumaya niyetlendiğim sırada kapı vuruldu. Genel müdürün geldiğini zannederek ceketemin düğmelerini ilikledim. Esas duruşta bekledim. Öyle bir şey oldu ki... Hiçbir yazarın bunu anlatmaya gücü yetmez. Gelen müdür değildi. O'ydu. O. Yani müdürün kızı. Allah'ım. Ey azizler. Bana güç verin. Bayılmadan, kendimden geçmeden ona cevap verebileyim. Üstündeki beyaz elbiseyle tıpkı bir yeri kuğuya benziyordu. Hayır, ne kuğusu? Güneşe. Evet, güneşe benziyordu. Selam verdi ve gülümsedi. Bana gülümsedi. Babam yok mu? Diye sordu. Eğer gözlerim kamaşıp başım dönmeseydi diyecektim ki. ''Hanımefendi, sevgili prenses, kulunuz köleniz olayım, azizem.'' diyemedim. Tutulması dilimin bir türlü çözülmedi. Sadece ''Hayır efendim, henüz teşrif etmediler.'' diyebildim. O da önce bana sonra raftaki kitaplara bakıp gülümsedi. Bu arada elindeki mendili düşürdü. Fırlayıp yerden mendili aldım. Aksilikler hep beni bulur. Az kalsın cilalı parkede kayıp düşecektim. Utançtan kızarmış bir suratla gülümsemeye çalışarak Mendili takdim ettim. Nasıl anlatsam o mendili bilmem. Beyaz, kar gibi, ince, Pakistandan. Generallere yakışır, mini mini, miski amber kokan, kenarları işlenmiş, asil bir mendil. Teşekkür etti ve inci gibi dişleriyle gülümsedi. Eteklerini hışırdatarak odadan çıktı. Bir saat sonra, Ekselans'ın uşağı geldi. Eve gidebilirsiniz, aksent İvanoviç dedi. General bir toplantıya gittiler. Şu uşak takımından nefret ederim. Antrede bir sandalye üzerinde kurulur, ayağa kalkmak şöyle dursun, selam vermeye bile üşenirler. Sanki uşak değil, efendilerinin yaveri. Küstahlıkları hazmedilecek gibi değil. Generalin uşağında da aynı hava. Geçen gün sandalyeye kurulmuş, bacak bacak üzerine atmış, yerinden kıpırdamaya lüzum bile görmeden elindeki tütün tabakasını uzatmaz mı? Buyurun bir tane de siz sarın. Bak şu terbiye size. Ulan küsta kendini bilmez man kafa. Karşındaki bugüne bugün soylu bir adam. Bir devlet memuru. Senin gibi aşağılık bir uşak değil. Portmantodan şapkamı aldım. Tabi paltomu da kendim giydim. Herifin aldırış ettiği yok. Doğruca evime gittim. Şiir defterini çıkardım. Sevgilim için şahane bir şiir yazdım. Sevgilimi bir saat görmesem bir yıl görmedim sanırım. Sensiz hayatın tadı yok. Sensiz yaşamaktan nefret ederim. Pushkin'den kopya ettiğimi sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Tamamen Öz ilhamın eseridir. Zaten Puşkin olsaydı ancak bu kadar yazabilirdi. Asil aşka asil bir şiir yakışır. Akşam paltomu sırtıma geçirip generalin evinin önüne kadar yürüdüm. Kapıda iki saat bekledim. Belki bir yere giderler diye. Fakat umudum boşa çıktı. 6 Kasım Bu sabah şube müdürüyle fena kapıştık. Daireye adımını atar atmaz odacı gelip müdürün beni istediğini söyledi. Ben içeri girince odacıyı gönderdi. Aksent Ivanoviç Nedir bu yaptıkların? Ne yapmışım beyefendi? Aklını başına topla. Kırkını geçmiş bir adamsın. Yaptıklarını gören Ivanoviç kafayı üşütmüş diyecek. Ne demek istediğinizi anlayamadım excelans. Demek yaptığın maskaralıkların farkında değilsin. Bu yaştan sonra delikanlı gibi davranmak senin neyine? Kendini ne sanıyorsun? Bir soylu mu? Bir general mi? Yoksa birinci dereceden daire müdürü mü? Kendine gel. ''Beş parasız, sıradan bir evrak memurusun. Maaşın sırtına yeni bir palto bile alamayacak kadar düşük. Zavallı bir adamsın. Generalin kızına kur yapmak senin neyine? Eğer general bunu duyarsa, işini de kaybeder, perişan olursun. Bak seni uyarıyorum. Git ve aklını başına topla.'' Herifin beni kıskandığı kesin. Onun da generalin kızında gözü var. Mevki makam sahibi olmakla kendini bir şey sanıyor. Saati altın köstekliymiş.'' Nehir kenarında yazlığı, şehir merkezinde konağı, atlı arabası, uşakları varmış. Hepsi vız gelir. Ben de yükselebilirim. Henüz 42 yaşındayım. Tam çalışma ve yükselme çağı. Bizde sırası gelince albaylığa ve kader yürüderse derse belki de generalliğe yükseliriz. O zaman biz de modaya göre giyinir, kravat bağlar, seni cebimizden çıkarırız. Şimdilik gücümüz yetmiyor, elimiz darda. Sırtımdaki şu eski palto ile sevgilimin karşısına çıkmaktan utandığımı sen de biliyorsun. Bildiğin için de burnun bir karış havada. Kendini dev aynasında görüyorsun. Akşam tiyatroya gittim. Rus aptalı Filatka oynuyordu. Çok eğlendim. Ayrıca avukatları tenkit eden ve 14. derecede memurlarla dalga geçen serbest bir Vodvil vardı. Sansürün buna nasıl izin verdiğine şaştım. Piyesin yazarı ustaca gazetecilerle, hovarda soylularla... Soyluluğa özenen tüccarlarla alay etmiş. Tiyatroyu çok severim. Cebimde birkaç köpek oldu mu doğruca tiyatroya giderim. Bizim memur takımı arasında para verip de tiyatroya giden adama rastlayamazsınız. Ömrümde tiyatro sahnesi görmemiş. Memurlarımız çoktur. Tiyatro bir zevk, bir asalet işidir. Şube müdürü imladan anlamadığımı, noktadan sonra küçük harfle başladığımı söylüyor. Ama bir gün şahane bir tiyatro eseri yazdığımı görürse bakalım ne diyecek. Bahse girerim şiir yazdımdan da haberi yoktur. Neyse. Geçelim bunu. Şiir deyince hemen generalin kızı aklıma geliyor. 9 Kasım. Sabah tam vaktinde daireye gittim. Şube müdürümüz beni görmezden geldi. Ben de hiç ses çıkarmadım. Aramızda bir şey geçmemiş gibi davranıp soyluluğumu gösterdim. Gelen evrakları dosyaya kaydettim. Sıra numarası vermeyi unutmuşum. Neyse bunu da yarın yaparım. Saat dörtte işten ayrıldım. Eve giderken genel müdürün evinin önünden geçtim. Ama kimseyi göremedim. Yemekten sonra uzanıp geleceğimi düşündüm. 11 Kasım Bütün gün genel müdürün odasında çalıştım. Excelans için 23, kızı için de 4 kalem açtım. General masasında hazır kalem bulunmasından çok hoşlanır. Ah ne asil ve ne bilgili adamdır şu genel müdürümüz. Fazla konuşmayı sevmez, hep düşünür. Ne düşündüğünü, aklından neler geçirdiğini bilmek isterdim. Şu hükümet adamlarının hayatını çok merak ediyorum. Ne yer, ne içer, ne konuşurlar. Evinin içini, çalışma odasını görmek isterdim. Ah burada memur olacağıma, generalin evinde uşak olsaydım. O zaman sevgilimi her gün görebilir, odasını temizler, eşyalarını düzeltirdim. Ne zevk, ne ihtişam. Aynalar, dolaplar, tuvalet masasının üzerindeki küçük koku şişeleri, pudra ve krem kutuları. Ya o gök mavisi, gül kurusu ipek elbiseleri, karyoların üzerine atılmış... Etrafa dağıtılmış bir halde ne güzel görünürler. Gökte olmayan cennet orası işte. Karyoladan kalkarken ayağını taburenin üzerine koyuşunu, kar gibi beyaz çorabını giyişini bir görebilsem. Aman aman bu kadar yeter. Yoksa aklımı yitireceğim. Aklımı birdenbire Messi ile Fidel'in konuşması geldi. Tam sırası dedim kendi kendime. Gidip şu zampara hoşoşu sıkıştırayım generalin kızı hakkında en sağlam bilgileri ondan alabilirim. Doğruca generalin evine gittim. Meci'yi bulup bir kenara çektim. ''Bana bak Meci'' dedim. ''Ne haltlar karıştırdığını çok iyi biliyorum. Şurada ikimizden başka kimse yok. Ben senin sırrını saklayayım. Sen de küçük hanımın hakkında ne biliyorsan anlat.'' ''Tamam mı? Yemin ederim anlattıkların aramızda kalacak.'' Kurnaz it. Beni anlamamış gibi kuyruğunu bacaklarının arasına alıp oturdu. Salak salak yüzüme baktı. ''Haydi Meci bırak bu numaraları. Beni uğraştırma.'' Yoksa senin için iyi olmaz. Bakışları birden değişti. Hırlayıp dişlerini gösterdi. Sonra geri dönüp kaçtı. Bahçe kapısından içeri girip gözden kayboldu. Ben zaten köpeklerin ne kurnaz ne siyasetçi olduklarını öteden beri biliyordum. Hatta insanlardan daha zeki olduklarını söylemek için vakit erken. Bunu dememem lazım. Göreceğiz Meci. Kim daha akıllıymış? Sen mi yoksa ben mi? Eve gidip sıkı bir plan yaptım. Yarın Zivarkov'un evine gidip Fidel'i sıkıştıracağım. Meci'nin ona yazdığı mektupları ele geçireceğim. Bu mektuplar elimde olduğu zaman Meci konuşmaya mecbur kalacak. Yarın çok işim var. Erken yatmalıyım. 12 Kasım Gözlerimi açtığım sırada kilisenin saati 11'i vuruyordu. Hizmetçi kadın gelmediği için uyanamamıştım. Anlaşılan Muşmula suratlı moruk bugün de gelmeyecek. Önemli değil. Kahvaltı yapmaya niyetim yok. Tıraşta olmayacağım. Şu mektup işini bir an önce halletmem lazım. Bakkal dükkanlarının önünden geçerken duyduğum ekşi lahana kokusu yetmiyormuş gibi evlerin açık kapılarından insanın burun direğini kıran ağır yemek kokuları geliyor. Koşar adımlarla oradan uzaklaştım. Ben kaçtıkça o pis kokular inadına peşimden geliyor. Koştuğum iyi olmuş. Ziverkov'un o koca apartmanına çabucak gelivermiştim. Hızımı kesmeden altıncı kata tırmandım. Zile bastım. Kapıyı çilli fakat pek de çirkin sayılmayan bir kız açtı. Kızı hemen tanıdım. Geçen gün peşlerinde Fidel olduğu halde ihtiyar kadınla birlikte yürüyen kız. Nefes nefese beni karşısında görünce şaşırdı. Utanmış gibi yaparak sordu. Kimi istemiştiniz efendim? Durumundan hemen anladım. Koca peşindesin sen kızım dedim içimden. Köpeğiniz Fidel'le görüşmek istiyorum. Zavallı meğer ne aptal şeymiş. Tam bir gerizekalı örneği. Bön bön suratıma bakıyor. Neyse ki Adının söylendiğini duyan köpek havlayarak geldi. Böylece kızdan daha akıllı olduğunu göstermiş oldu. Fidel, beni tanıdın mı diye sormama fırsat kalmadan it dölü üzerime saldırdı. Bu köpek milleti konuşmanın ve yazmanın yanı sıra insanın düşüncelerini de okuyabiliyor demek. O anda antrenin bir köşesinde sepetini gördüm. İtin aklımdan geçenleri okumasına fırsat vermeden sepete koştum. İçini alt üst ettim. Nihayet ince bir minderin altına sakladığı bir deste küçük kağıdı bulup çıkardım. Fidel önce baldırıma yapıştı. Bir tekmeyle onu kendimden uzaklaştırdım. Sevincime diyecek yoktu. Kaltak hoş hoş mektupları vermek niyetinde olmadığımı anlayınca inler gibi titrek bir sesle havladı. Yaltaklanarak ayaklarıma kapandı. Boşuna kendini yorma kızım dedim. Bu mektuplar bana lazım. Hem de çok lazım. İşim bitince onları sana geri getireceğim. Söz veriyorum getireceğim. Haydi şimdilik hoşça kal. ''Bir hamlede kendimi dışarı attım. Zavallı çilli kız. Yüzündeki korkuyu görmeliydiniz. Galiba beni deli sandı. Mektupları paltomunu iç cebine yerleştirdikten sonra en kısa yoldan eve geldim. Bir de ne göreyim. Bizim yaşlı hizmetçi temizliğe başlamış. Bugün temizlik günü değil. Bu işin içinde bir bit yeni olmalı.'' ''Hım Fidel. Evet bu kalta koşoş uzaktan Finli Mavra'nın düşüncelerini yönetiyor mutlaka.'' He, demek kendini benden daha akıllı sanıyorsun Fidel. Kolay gelsin Mavra'na dedim. Finli koca karı cevap vermedi. Eve girmekten vazgeçtim. Kıra çıkıp bir ağacın altında oturacağım. Hayır ağacın altı olmaz. Bir çimenliğe uzanacağım. Fidel'in mektuplarını baştan sona okuyacağım. Köpekler kendilerini bizden daha akıllı sansınlar bakalım. Meci ile Fidel'in ilişkisi basit bir aşk ilişkisi değil. Bundan eminim. Kim bilir ne entrikalar çeviriyorlar. Meci mutlaka generalin siyasi faaliyetleri hakkında Fidel'e bilgi veriyor. Fidel de hükümetin casusu generalden bahsettiğine göre kızımdan da bahsediyordur. Aman aman bu konuya dokunmayalım. Burada keselim. Kıra çıkmaktan vazgeçtim. Takip edildiğime dair içimden bir önsezi var. Akşama kadar telki kaçışı uygulayarak izimi kaybettirdim. Eve döndüğümde hava iyice kararmıştı. Lambanın ışığında mektupları okumam imkansız. Harfler çok küçük. Mektup tomarını kuşağımın arasına saklayıp yattım. Buradan çalınması çok zor. 13 Kasım. Saat 10'a doğru uyandım. Mavra ana henüz gelmemiş. Akşama kadar geleceğini sanmıyorum. Fidel işin farkına vardığını anlamıştır. Mektupları ele geçirmenin başka bir yolunu bulmadan onları okumalıyım. Kuşağının arasını yokladım. Mektuplar sağlamda. Sevincime ve heyecanıma diyecek yok. Artık sıra mektupları okumaya geldi. Tomarı çıkardım. Birinci mektuptan başladım. Yazı gayet düzgün ve okunaklı. Ama yine de üzerinde köpeksi bir koku var. Meci'den geliyor. Okuyalım. Sevgili Fidel, kızma ama senin şu basit ismine bir türlü alışamadım. Kim vermiş sana o köylü adını? Seninkiler daha soylu bir isim bulamadı mı? Neyse, bu mektup işine iyi düşündük değil mi? Şu cümlelerin düzgünlüğüne bak. Sanki köpek değil, edebiyat öğretmeni. Üniversite mezunum diye övünen şube müdürümüz bile... Böylesini beceremez. Küçük ama okunaklı bir yazı. Noktalama ve imla hatası yok. Okumaya devam edelim. Duygu ve düşüncelerini bakışlarıyla paylaşmayanlar zevksiz kişilerdir. Bak hele Almanca bir eserden aşırmış olmalı bu vecizeyi. Eserin adı şimdi aklıma gelmiyor. İnsanlar köpeklerin gerçek kabiliyetlerinin farkına varsalardı hayat ne sıkıcı olurdu. Onlar varsın ev köpeklerini, efendilerini eğlendiren birer şaklaban sansınlar. Böylesi daha iyi. Hayatımız bolluk ve refah içinde geçiyor. Küçük hanım benim için deli oluyor. Babası da sık sık okşar beni. Sütümü ve çayımı bol krema ile içiyorum. İyi ki kapı köpeği olarak doğmamışım. Şu bizim mankafa polkanı koca kemikleri kemirirken görünce acıyorum. O kokmuş pis kemiklerden ne zevk alır bilmem. Kuş ya da av etinden başkasını yiyemem. Ziyafetlerde bazı görgüsüz misafirlerin beni çağırıp ellerinde mıcıklayarak Topak ettikleri ekmeği uzatmaları yok mu? Nefret ediyorum. Fakat sivimsiz bir köpeğimiz var demesinler diye zıplayıp ekmeği havada yakalıyorum. Salaklar da zevkten bayılıyorlar. Tüh sana münasebetsiz köpek. Ne saçma sapan şeylerden bahsediyor. Öbür sayfaya bakarım. Belki işe yarar bir şeyler bulurum. Bana evde olan her şeyi anlatmanı istiyorum dedin ya. İşte ben de anlatıyorum. Tamam Fidel'in Meci'yi kullandığı kesin. Bunu daha baştan anlamıştım zaten. Küçük hanım bana değer verdiği için baba da beni seviyor. Sofi'nin cici köpeği diye okşuyor. Alça koşoş. Nihayet sevgilimden bahsetmeye başladı. Baba çok tuhaf bir insan. Sanki konuşmaktan ziyade susmayı seviyormuş gibi hep susuyor. Yemek ve çay saatleri dışında odasından çıkmaz. Hep okur ve yazar. Sana babanı soran mı var ukala köpek? Sofi'den bahsetsene. Bir hafta önce nedense birdenbire çenesi açıldı. Hep kendi kendine konuştu durdu. Verecekler mi, vermeyecekler mi? Kim verecek, ne verecek belli değil. Bir seferinde bana bile sordu. Ne dersin Meci? Verecekler mi? Doğrusu ne demek istediğini anlayamadım. Onu memnun etmek için ne de olsa evir reisi evet anlamında başımı salladım ve yılışarak hav hav dedim. Nasıl sevindi görmeliydin. Bir gün yani bir hafta sonra bizim baba koca bir general hem de genel müdür. Nereden senin baban oluyormuş pis köpek? Çok sevinmiş olarak eve geldi. Hizmetçileri, aşçıları içtimaya dizdi. Bu akşam çok kıymetli misafirlerim var. Elinizden gelen en iyi hizmeti göstermenizi istiyorum diye söze başladı ve bir sürü gölgü kurallarından ve resmi formalitelerden bahsetti. Tamam işte en önemli konuya geldik. Dedim ya bu köpeklerin siyasetle uğraştıkları kesin. Bakalım bizim köstepek meci sevgilisine ne haberler uçurmuş. Akşama kadar bir sürü üniformalı Apoletli, kılıçlı adam eve geldi. Hepsi de bilmediğim bir başarısından dolayı babayı kutluyorlardı. Sofrada babamız sevincinden kabına sığmıyordu. Etrafındakilere fıkralar anlatıyor, şakalar yapıyor, herkesi güldürüyordu. Misafirler gittikten sonra beni kucağına aldı. Boynunda asılı duran haçlı bir madalyayı göstererek ''Bu nedir biliyor musun Meci?'' diye sordu. Burnumu madalyayı taşıyan geniş kurdeleya değdirdi. Özel bir kokusu yoktu. Hmm bak sen keretaya. Bu fino oldukça zeki. Babada mevki hırsı var demek istiyor. Şimdilik veda etmek zorundayım şekerim. Küçük hanım Sofi beni çağırıyor. Allah belanı versin alçak köpek. Tam mektup biterken Sofi'den bahsediyor. İkinci mektubu da bir göz atalım. Sevgili Fidel. Bugün pazar olduğu için herkes uykuda. Sabah erkenden kalktım ki kimse görmeden sana mektup yazabileyim. Dün Sofi çok telaşlıydı. Giyinirken huysuzlandı durdu. Hele şükür nasılsa Sophie'den bahsetmeyi aklını getirebildi. Çenesi düşük hoş hoş. Küçük hanımım baloları çok sever. Telaşı da bu yüzdendi. İnsanlar neden giyinir bir türlü anlamıyorum. Bizim gibi elbisesiz gezseler ne var? Daha zahmetsiz, daha rahat. Balolardan da bir şey anlamıyorum. Bir sürü kalabalık, bir sürü gürültü. Sophie çoğu zaman bu balolardan sabahın beşinde döner. Başının ağrıdığından, yorulduğundan yakınır. Salak kız. Madem yoruluyorsun, baş ağrısı yapıyor... Sen de gitme. Hop hop salak senin anandır terbiyesiz hayvan. Bitkin süzgün halinden balonun iyi geçmediğini anlarım. Ben şahsen genç bir kız olsaydım böyle balolara gitmezdim. Bir tavuk budu biraz salça yanında da pilav olunca hayat bu işte. Havuç şalgam enginar nefret ederim. Ne yapıyor bu sersem hoşhoş hoş? saçmalamaya başladı. Eh ne de olsa köpek. Bir dakika meci gibi zeki bir yaratık. Böyle birdenbire saçma cümleler yazmaz. Şifre. Evet bu cümleler şifreli. Hımm neyse geçelim. Hele şu mektuba bir göz atalım. Uzunca bir şey. Tarih de yok. Bahar yaklaşıyor. Kanım kaynıyor. Kalbim bir şeyler bekliyormuşum gibi hızlı hızlı atıyor. Pencereye gidip dışarıyı gözlüyorum. Belki yoldan geçersin de seni görürüm diye. Ne yalan söyleyeyim. Burada bana kur yapan çok köpek var. Hiçbirine yüz vermiyorum. Bilsem bazıları ne ucu be şeyler. ''Bakıyorsun bir sokak köpeği. Pislik üzerinden akıyor. Fakat o bunun farkında değil. Kasıla kasıla yürüyor. Ben de görmezden gelip başka tarafa bakıyorum. Bir de çirkin bir buldok var sokağımızda. Öyle hantal ve iri bir şey ki arka ayakları üzerine dikilse boyu bizim babaya yetişir. Hoş o bunu beceremeyecek kadar aptaldır. Dili dışarıda kulakları aşağı sarkmış patlak gözlerini pencereme dikmiş öyle bekler.'' Sabaha kadar beklese bile yine havasını alır. Hepsine karşı ilgisiz kaldığımı söylemem. Mesela komşumuzun şirin bir köpeği var. Adı Tinezor. Ne asil bir isim değil mi? Yüzü de o kadar güzel ki. Tüh, palavracı kaltak. Böyle ıvır zıvır şeylerle mektubunu dolduracak ne var? Bana ne peşinde dolaşan köpeklerden? Bana insandan bahset. Manevi gıda verecek, ruhumu besleyecek insanca şeylerden bahsetsene. Bu sayfayı geçiyorum. Öbür sayfaya bakıyorum. Sophie ismini okuduğum yerde duruyorum. Sophie masanın önünde nakış işliyordu. Ben de pencereden dışarı bakıyordum. Birden uşak içeri girdi. Bay Teplov geldiler efendim dedi. Sophie'nin sevincini görmeliydim Fidel. İçeri al. Beyefendiyi beklediğimi söyle dedi heyecanlı bir sesle. Beni kucakladı ve alnımdan öptü. Beni öptü düşünebiliyor musun? Kulağıma eğildi. Gelenin kim olduğunu biliyor musun Meci diye sordu ve ekledi. Bay Kamer Yunkan Teplov. Esmer, kara gözlü, erkek güzeli bir prens. Allah canını alsın Emi, iftiracı köpek. Sofi, yani benim sevgilim. O meleh ruh kız bir başka erkeğe gönül verecek, öyle mi? Dur bakalım, daha ne iftiralar yumurtlayacak. Sonra beni yere koydu. Üstüne başına çeki düzen verdi. Aynanın karşısına geçip saçını düzeltti. Az sonra içeriye siyah saçlı, uzun favorili, genç bir saray muhafızı girdi. Adet yerine bulsun diye ona hafifçe hırladım. Aman Allah'ım erkek güzeli bu mu dedim içimden. Aplak suraklı, yassı burunlu, patlak gözlü, çirkin mi çirkin bir subay. Sofi bu adamın nesini beğeniyor anlamıyorum. Benim Tinezor bundan daha yakışıklı. Olamaz bir general kızı. Bir prenses böyle çirkin bir adamı sevemez. Bu işte bir terslik var. Hınzır hoş hoş. Yine şifreli yazıyor galiba. Ben bir şeyin farkında değilmişim gibi davranarak pencereden dışarısını seyrediyordum. Fakat kulağım onlardaydı. Ah ne saçma, ne incir çekirdeğini doldurmayan sözler ediyorlardı. Bocharov adında biri dans ederken gömleğinin kalkık yakası ile Leyle'ye benziyormuş. Dans ettiği kadın da figürleri karıştırıyormuş. Bayan Lidin'e gözleri yeşil olduğu halde mavi olduğunu iddia ediyormuş. Bir sürü bahsetmeye değmez saçmalıklar. Kendi kendime diyorum ki bu teplov mu, tepelov mu, her ne karın ağrısı... Sophie'nin ilgisini çektiğine göre babasının odasında çalışan salak memur bile çekebilir. Kim bu memur? Acaba kimden söz ediyor? Ah şekerim. Generalin oda memurunu görsen öyle komik adam ki. Soyadı da kendisi gibi tuhaf. Babanın kalemlerini yontmaktan zevk alıyor salak. İmlası düzgün olmadığı için ekselen sıra onu çoğu zaman ayak işlerinde kullanıyor. Odacı gibi bir şey anlayacağın. Zaten eski paltosuyla, pençesi delik ayakkabısıyla karanmamış fırça gibi saçlarıyla onu gören odacı sanır itin dölüne bak hele eh ben de senin ipliğini pazara çıkarmazsam bana da sofi bu adamı görünce gülmeden edemiyor o fakir de kızın kendisine kur yaptığını sanıyor sevincinden ağzı kulaklarına varıyor sofi'yi görebilmek için gizlice gelip evin çevresinde dolanıyor yağmur altında saatlerce bekliyor sokak köpekleri gibi sırl sıklam oluyor köpek senin babandır it oğlu it bu da şube müdürü gibi beni çekemiyor. Zaten her şey şube müdürünün başının altından çıkıyor. Meci ile işbirliği yaptığına kalıbımı basarım. Evet, o da casus köpekler şebekesine çalışıyor. Bir mektup daha var. Belki bütün sırrı bu mektup çözecek. Şekerim Fidel, uzun zamandır seninle mektuplaşamıyoruz. Evimizde bir koşturmacadır gidiyor. Nereden senin evin oluyormuş kancık köpek? Alt tarafı yemek artıklarıyla beslenen adi bir ev köpeğisin. Kemer yunker artık her gün eve geliyor. General de bu ziyaretlere göz yumuyor. Hizmetçinin söylediğine bakılırsa yakında evimizde düğün var. Şeytanın dölü, mendomur köpek artık gerisini okuyamayacağım. General ha, saray muhafızı ha, dünya nimetleri hep onlar için. Bizim gibi fakir takımından biri elini bir nimete uzattı mı daha eli değmeden bir Kemer yunker veya ciri beş para etmez soylu bir moruk kapı verir. Allah hepsinin belasını versin. Benim paradan ve rütbeden başka neyim eksik? Heh? Benim iki gözüm var da generalin dört gözü mü var? Ah şu anda general olmayı ne çok isterdim. Sofi ile evlenmek için değil, sırf şube müdürünün önümde nasıl eğildiğini, ufak memurların karşımda nasıl el pençe divan durduğunu görmek için. O zaman kamer yunker gibileri ben yanlarından geçerken esas duruş vaziyeti almak zorunda kalırdı. Ben de suratına tükürür geçerdim itin. Hepsi yerin dibine batsın. Mendobur köpeğin mektupları canımı sıkmaya başladı. İşte hepsini de yırtıp çöp kutusuna atıyorum. 3 Aralık Hayır olamaz. Bu evlilik adil değil. Sofi gibi bir melek, Kamer Yunke gibi bir şeytanın koynuna giremez. Yalan bu. Şube müdürünün uydurduğu, köstebek mecininde fidele uçurduğu bir balon bu. Hem şu Kamer Yunker de kim oluyormuş? Çar hazretlerinin kapı kulu. Kılıçlı bir köpek. Saray muhafızı oldu diye... Kral olmadı ya, benden üstün neyi var merak ediyorum. Düşündükçe aklım karışıyor. Hem neden ben yedinci dereceden bir memurum? Belki daha yüksek bir adamım da bundan haberim yok. Bir kont, bir general veya kralım da. Kendi kendimi tanımıyorum. Tarihte buna benzer örnekler çok. Belki gerçek adım Aksent Ivanovic değil de daha soylu bir isimdir. Gerçek makamım ve gerçek ismim ortaya çıksa, sırtımda general üniforması, omzumda... Pırıl pırıl sırmalı apoletler, göğsümde çapraz kılıç madalyası ile bizim yosmaya görünsem ne yapar acaba? Babası olacak, genel müdürümüz ne hallere girer, kim bilir. Ah ne makam düşkünü, ne hırslı adamdır o. Mason, evet yüzde yüz mason bizim general. Az konuşması, çok okuması, tokalaşırken sadece iki parmağını uzatması, zaten çoktandır ondan şüpheleniyordum. 5 Aralık Bugün bir gazete aldım. Okuyorum. Ama aklım hep meçhul kimliğimde. Sıradan bir insan. Hele yedinci dereceden bir memur olmadığım kesin. Öyleyse ben neyim ve kimim? Birden gözüm dış haberler sayfasına takıldı. İspanya'da siyasi durum pek karışıkmış. Taht devrilmiş. Devlet ileri gelenleri idareyi kime vereceklerine karar verememişler. Her yerde isyan hareketleri başlamış. Bu iş bana çok garip göründü. Taht nasıl devrilmiş? Yaşlı bir senatörü tahta oturtmak isteyenler varmış. Kral kayıpmış. Bu mümkün değil. Taht kralın hakkıdır. Yaşlı bir senatörün önünde kime eğilir? Kral nasıl kaybolur? Taht kralsız, devlet başsız olur mu? Kral vardır. Arasınlar, bulsunlar. Fransa, İngiltere veya Almanya. Ne bileyim bir yerlere gitmiştir. 8 Aralık. Daireye gitmeye hazırlanıyordum. Aklım yine şu İspanya işine takıldı. Gitmekten vazgeçtim. Nasıl sıradan bir senatörü kral koltuğuna oturturlardı. Her şeyden önce bir şeref meselesi bu. Sonra Avrupa'da tanımaz bu senatörü. Başta Fransa itiraz eder. İngiltere ise bahane arıyor. İspanya'ya ait bir iş neden beni böyle derinden etkiliyor? Elim hiçbir işe varmıyor. Yemekte çok dalgın olduğumu da fark etmiş. Bir ara iki tabağı birden yere fırlatmışım. İkisi de kırılmış. Yemek yemekten vazgeçip dolaşmaya çıktım. Akşama kadar düşünmek için... Sakin bir yer aradım. Geziden dönünce yattım. Yattığım yerde İspanya meselesini çözmeye çalıştım. 2000 yılının 43 Nisan'ı. Bugün bayram var. İspanya kralına kavuşuyor. Kral bulundu. Bunu ancak bugün öğrendim. Kral benim. Her şey apaçık. Kendimi buldum. Gerçek kimliğime kavuştum. Bir taraftan da şu 7. dereceden memurluk işinin nereden çıktığını anlamaya çalışıyordum. Ne saçma şey. Benim gibi taht ve saltanat sahibi bir hanedan mensubunu kim memur diye kaydettirmiş? Hım. Bu mutlaka şu müdürünün işidir. Bizim mason generalle anlaşıp iyi ki tımarhaneye tıkmamışlar. Bu adamlardan her şey umulur. Artık her şey gün gibi aşikar. Eskiden bir sis perdesinin arkasından seyrediyordum dünyayı. Bunun sebebi de beynimizi kafatasımızın içinde zannetmemiz. Kafatasına hapsolmuş bir beyin nasıl düşünebilir? Halbuki beyin dediğimiz şey Elle tutulmaz, gözle görünmez bir esintidir. Hazar denizi taraflarından gelen bu ilahi esinti düşüncelerimizi doğurur. Kimliğimi önce ben de çok emeği olan Mavra açıkladım. Zavallı ihtiyar karşısında İspanya kralını görünce korkudan neredeyse altına edecekti. Haksız da değildi hani. Cahil kadın. Bugüne kadar kral görmemiş ki. Derhal hizmetçimi yatıştırdım. Şefkatli bir sesle ve alçak gönüllülükle korkmamasını. Bazı günler ayakkabımı iyi fırçalamadığı için kendisine kin tutmadığımı, gelmediği günler için kızmadığımı anlattım. Korkusunun sebebini de anladım. İspanya krallarının hepsinin tıpatıp atıp 2. Filipe benzediğini sanıyor. Kara cahil ne yapsın? Mavra ile böyle yüksek meseleleri tartışacak değilim tabii. Onu rahatlatmak için İspanya krallarının 2. Filipe ile hiçbir akrabalıkları olmadığını, benimse soyumda hiçbir kara papazın bulunmadığını söyledim. Artık daireye gitmeme lüzum kalmadı. Canı cehenneme dairenin. Beni bir daha orada zor görürsünüz dostlarım. Şube müdürü evrakları dosyalatacak başka bir enayi bulsun. Genelde de odacıya kalenlerini açtırsın. Yağma yok. Kral uyandı. Ekimle Mart'ın 86'sı. Gündüzle gecenin arası. Bugün dairenin odacısı geldi. 3 haftadır daireye uğramadığımı söyledi. Gelmem için yazılı bir tebligat imzalattı. Laf olsun diye imzaladım. Hafta hesabının yanlış olduğunu, o da C söyleyecek değilim ya. Gerçek güneş hesabına göre bir ayda 8 hafta olduğu halde Yahudiler hahamların yıkanma gününe uydurup 4 hafta yapmışlar. Sırf eğlence olsun diye kalkıp daireye gittim. Şube müdürü önünde düğme ilikleyip özür dileyeceğimi sandı. Selam bile vermedim. Ona ne kızgın ne de fazla yumuşak bir bakış fırlattıktan sonra geçip yerime oturdum. Başta şube müdürü olmak üzere bütün memur takımı alık alık bana bakıyorlar. İçimden şu anda karşınızda İspanya kralı bulunduğunu bilseydiniz kim bilir nasıl telaşlanırdınız diye düşündüm. Önüme dosyalamam için bir tomar evrak koydular. Bakmadım bile. Biraz sonra dairede bir telaş başladı. Genel müdür geliyormuş. Zavallı insancıklar. İspanya kralı geliyor ama bilmedikleri için kılları kıpırdamıyor. Genel müdür geliyor diye ayakları birbirine dolaşıyor. Herkes masasının üzerine çekmecelerini temizleyip düzenliyor. Ben de bıyık altından gülüp onları seyrediyorum. Nihayet genel müdürü kapıdan girdi. Şube müdürü koşup onu karşılıyor. Önünde eğilip temanlığa duruyor. Memurların hepsi düğmelerini iliklemiş ayakta duruyor. Niçin kalkacakmışım? Ben ki İspanya kralıyım ve bir devleti temsil ediyorum. Onlar bunu bilmeseler de sıradan bir Rus generalin önünde eğilip şerefimi iki paralık edemem. Genel müdürmüş. Ne müdürü? Mantar o mantar. Şişenin ağzına konulan bir mantar. Ayağa kalkmadığım hemen fark edildi tabii. Şube müdürünün yüzünü görmeliydiniz. Renkten renge giriyor. Biraz sonra kalem katibi imzalamam için önüme bir kağıt uzattı. Okumadım bile. Adam filan masa memuru falan yazacağımı sanıyor. O eski günlerin imzası oğlum dedim içimden. En başa genel müdürünün üzerine şahane bir yazı ile 8. Ferdinand kondurdum. Katip imzayı okuyunca bizim Mavra gibi şaşkına döndü. Az sonra... Etrafımı saran memurların saygı sessizliği görülecek şeydi. Çok duygulandım. Hafif bir el işaretiyle Biz eski arkadaşız dedim. Fazla bağlılık gösterileri istemem. Yerimden kalktım. Vakur adımlarla koridora çıktım. Doğruca genel müdürün evine gittim. Genel evde olmadığı için uşak içeri almak istemedi. Ona öyle bir şey söyledim ki herif olduğu yere dondu kaldı. Ben de içeri girdim. Sophie'nin odasına yürüdüm. Kapı açıktı. Aynanın karşısında oturuyordu. Beni görünce şaşırdı. Yerinden fırladı. Onu doğrudan İspanya kralı olduğumu söylemedim. Bir soyluya, bir hanedan mensubuna, kısacası bir krala yakışır üslupla dedim ki, ''Sevgili bayan, hayalinizde, hatta rüyanızda bile görmediğiniz bir mutluluk sizi bekliyor. Düşmanlarınızın bütün oyunlarına rağmen yakında birleşecek ve ömür boyu birbirimizden ayrılmayacağız. Ah ne hain yaratıklar şu kadınlar. Kadının gerçek yüzünü ve Kalbini bağladığını ancak şimdi keşfedebiliyorum. Kadın şeytana aşıktır ve kalbini şeytana satmıştır. Bunu ilk keşfeden benim galiba. Evet şaka etmiyorum. Biyologların, fizikçilerin kadın hakkında yazdıklarının hepsi saçma. O sadece şeytanı sever. Peter lojasında oturup dürbününü ayarlayan şu fettan dişinin göğsü nişanlarla dolu şişko generalin baktığını sanıyorsunuz? Siz öyle sanmaya devam edin bakalım. Hayır o... Generalin arkasına durup sırıtan şeytana bakıyor. İblis birazdan şişkonun frakının içine girecek, kadına parmağıyla işaretler yapacak ve onu avlayacak. Ya şu yurtsever geçinen yüksek rütbeli, kravatlı, simokinli şarlatanlara ne demeli? Onların gerçekten size hizmet etmek için mi bu makamlara geldiğini sanıyorsunuz? Vah size! Onlar nabza göre şervet vermeyi çok iyi bilirler. Para için değil, babasını, dinini bile satar bu sözde yurtseverler. Hırs bürümüştür gözlerini. Hırs tohumu da küçük dillerinin altında, küçücük bir kesenin içinde minik bir kurttur. Haydi bu kurdu kimin ürettiğini de söyleyeyim. Gorahava sokağında oturan bir berberi. Evet, bir berber. Adını da biliyorum. Ama şimdi aklıma gelmiyor. Bir ebeyle beraber çalışıyorlarmış. Asıl maksatları bütün dünyayı İslamiyeti yaymak. Şu anda bile Fransa'da halkın büyük bir kısmı İslam dinini kabul etmiş. Tarih önemli değil. Gün de öyle. Kimliğimi her önüme gelene açıklamıyorum. Kralsam kral gibi davranmalıyım. Nevski caddesinde gezintiye çıktığım bir sırada Çar hazretleri geliyor dediler. Caddenin iki yanında dizilen halk şapkalarını çıkarıp kralımızın arabasını selamladı. Ben de şapkamı çıkardım ama İspanya kralı olduğumu sezdirmedim. Çarla muhatap olmama önce saray tarafından törenle tahta oturmam gerekir. İyi ama beni nasıl tanıyacaklar? İspanyol milli kıyafetimi giymeliyim. Yoksa beni bulamazlar. Terziye ısmarlasam burun kıvırır. Adam İspanya kralı olduğumu ne bilsin. Hepsi eşek bunların. Kafam bugünlerde iyi çalışıyor. Hazar denizinden esintiler bol. Hemen aklıma geldi. Resmi günlerde giydiğim bir redingodum vardı. Onu bozup harmaniye yaptıracağım. Fakat namussuz terzi para ister bunun için. Kendim dikmeye karar verdim. Odama girdim. Redingodu sandıktan çıkardım. Kimse görmesin diye de kapıyı arkadan sürgüledim. Redingodun dikişlerini sökmeden makasla şurasını burasını kesip Harmaniye'ye benzettim. Seneyi hatırlamıyorum. Ay belli değil. Günü de şeytan almış götürmüş. Bu işte bir terslik var. Ama neyse. Konu bu değil. mi giydiğim zaman odaya giren Mavra Ana şaşırdı. Ve çığlığı bastı. Önemli değil. Onunla uğraşacak zaman değil. Saraydan beni almaya gelecek heyeti bekliyorum. Mahiyetim olmadan nasıl giderim? Birden kafam çalıştı. Hükümet binasının önünden geçeyim de beni görsünler dedim. Görsünler ki İspanya heyetine kralınız burada diye haber versinler. Ayın 17'si. Saray heyetinin gecikmesi beni düşündürmeye başladı. Böyle önemli bir meselede onları geciktiren sebep ne olabilir? Yoksa Fransa mı engel çıkarıyor? Evet evet. Bu olsa olsa Fransa'nın işidir. Derhal giyinip milletler arası postaya gittim. İspanya'dan bir heyetin gelip gelmediğini sordum. Müdür gerizekalının biri hiçbir şeyden haberi yok. İspanya'dan heyet filan gelmedi. Heyette kim dedi ve ekledi. İspanya'ya mektup gönderecekseniz parasını verirseniz biz de pullar göndeririz. Senin de mektubun da canın cehenneme sersem herif. Adama bak mektup yazacakmışım. Mektubu ancak saray katipleri yazar. Krallar değil. Madrid 30 Şubat İşte nihayet İspanya'dayım. Öyle ani oldu ki hala kendime gelemedim. Bu sabah İspanya heyeti geldi. Derhal beni yakalayıp arabaya bindirdiler. Acele edişlerine şaşırmadım. Anlaşılan krallarını tekrar kaybetmek istemiyorlar. Yalnız anlayamadığım şey arabanın çok hızlı gitmesi. Yarım saat geçmeden İspanya sınırına vardık. Enteresan bir memleket şu İspanya. Saray başı tıraşlı adamlarla dolu. Bunların İspanyol soyluları ile şanlı askerleri olduğunu hemen anladım. İspanya'da saçları kökünden kazıtmak bir soyluluk geleneğidir. Başvezir'in hareketleri pek hoşuma gitmedi. Beni kolumdan yakaladığı gibi bir odaya kapattı. Karşıma geçip bağırdı. Demek sen kral 8. Ferdinand'sın ha? Ben de 9. Ferdinandım ve buranın kralıyım. Yaptıklarının bir deneme olduğunu bildiğim için beni denemeye kalkma dedim. Sen de biliyorsun ki kayıp kralınız benim. Sözlerimi daha yine bitirmiştim ki Başvezir suratıma ardı ardına iki sopa indirdi. Canım çok acıdığı halde ses çıkarmadım. Yüksek rütbe verilecek şövalyelere böyle davranıldığını hatırladım. Demek İspanya hala bu geleneği sürdürüyor. Yalnız başıma kalınca devlet işleriyle meşgul olmaya başladım. Önce sınır meselesini çözmem gerekiyor. Bazı cahiller hala aynı topraklar üzerinde bulunan Çinle İspanya'yı ayrı memleketler zannediyor. Tahta çıkar çıkmaz önce maiyetime bu gerçeği söyleyeceğim. Diyeceğim ki İspanya yazın üzerine Çin yazısı çıkaracaktır. Bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli bir mesele daha var. Yarın saat sabah 7'de ay dünyamıza bindirecek. Bundan kimsenin haberi yok. Ünlü İngiliz fizikçisi Wellington'da bu hususa işaret etmişti. Ama tarih bildiremediği için herkes ona gülüp geçmişti. Ayın zayıf yapısını düşündükçe sonucu daha çok merak ediyorum. Sanırım ayın Hamburg'da yapıldığını da bilmiyorlar. Yapan da cahil, kimyadan anlamayan topal bir fıçıcı. Onun içindir ki ayda yaşanmaz. Toprağında bitki yetişmez. Havası da çok boğucu. Fıçıcı ayı yaparken yağlı halatla bağladığı için ziltler bulaşmış. Bazı yerlerin karanlık görünmesinin sebebi bu. Ay hakkında bir gerçeği daha belirtmeliyim. Bu lekeli tepsi insanların sandığı kadar uzak değildir. Ayağa kalktığımız zaman burunlarımız değecek kadar yakındır. Burunlarımızı göremeyişimizin sebebi budur. Öyleyse ayın yeryüzüne bindirmesi sırasında ilk ezilen burunlarımız olacaktır. Ayakkabılarımı giyerek toplantı salonuna gittim. Polis kuvvetlerine ve orduya ayı korumaları için emir verecektim. Toplantı salonunda yine başı tıraşlı bir sürü soylu insanla karşılaştım. Ey bu memleketin soylu ve şerefli insanları dedim. Ay tehlikededir. Yarın sabah dünyamıza bindirecek. Dünya kuvvetli, ay zayıftır. Zayıfı koruyalım, ayı kurtaralım. İspanyol soyluları Rus soylularına benzemiyor. Hepsi de zeki, anlayışlı, fedakar kimseler. Emrini yerine getirmek için derhal öne atıldılar. Kimi duvara tırmanmaya, kimi kapıyı zorlamaya başladı. Tam o sırada başveri zir göründü. Herkes kaçıştı. Kral olduğum için ortada tek ben kaldım. Zalim adam sırtıma sopayı indire indire beni odama soktu. İspanya'nın milli genellikleri de pek şiddetli doğrusu. Şubattan sonra gelen senenin Ocak ayı İspanya'nın nasıl bir memleket olduğunu hala anlamış değilim dersem inanın bana. Burası kadar milli gelenekleri katı bir memleket duymadım. İnsan kralına böyle mi davranır? Hiç ama hiçbir şey anlamıyorum. Bugün papaz olmak istemediğimi söylediğim halde bağırta bağırta saçlarımı kazıdılar. Hele tıraştan sonra başıma damla damla soğuk su akıttıkları zaman ne hale geldiğimi anlatamam. Böyle şövalye geleneği hiç duymamıştım. Ne geleneği? Düpedüz işkence bu. Çıldıracak gibi oldum. Beni zor tuttular. Benden önce gelen krallara çok kızdım. Neden böyle vahşi bir geleneği kaldırmamışlar? Tahta çıktığım ilk gün bu ahmakça ve zalimce geleneği yasaklayacağım. Yoksa bu kalın değil de Engizisyon'un işi mi? Öyleyse başvezir de kilisenin adamı. İyi ama başvezir de olsa bir krala ne cesaretle işkence yapabilir? Mutlaka bu işte Fransa'nın parmağı var. Bizim eski şube müdürü de Fransa hesabına çalışan bir casus olmalı. Beni yok etmeyi kafasına koymuş bir kere. İngiltere'yi unutmamalı. İngiliz, büyük siyasetçi, fettam bir entrikacıdır. Her taşın altından çıkar. Boşuna dememişler. İngiliz enfiye çekince Fransız hapşırır diye. Ayın 25'i Zalim İngilizasyoncu bugün yine geldi. Ayak seslerini duyunca sandalyenin altına saklandım. Beni göremeyince seslendi. Popri neredesin? Ses çıkarmadım. Tekrar bağırdı. Aksenti İvanoviç, 7. dereceden memur soylu kişi. Cevap alamayınca bu defa, İspanya kralı 8. Ferdinand diye bağırdı. Cevap verecek oldum ama hemen vazgeçtim. Yağma yok dedim içimden. Yine başıma soğuk su damlatırsın. Sonunda yakayı ele verdik tabii. Canavar engiz elindeki sopa ile kafama vurmaya hazırlanırken horoz taktiği uyguladım. Her horozun bir İspanyası vardır ve kuyruklarının altında saklarlar. Ellerimle kafamı saklayıp İspanyamı herife döndürdüm. Adam sopayı havada sallayarak tehditler savurdu. Bir gün kafamı kırıp elime vereceğini söyledi. Anlaşıldı. Bunlar kafasız bir kral istiyorlar. Engelsiz yoncu hışımla odamdan çıkarken homurdanmaya devam ediyordu. Aldırmadım tabii. Onun bir İngiliz maşası olduğundan şüphem kalmadı. 349 yılının 34 Şubat'ı. Allah'ım artık dayanacak gücüm kalmadı. Bittim, tükendim. Neden dinlemiyorlar? Bakıyorlar ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Benden ne istiyorlar? Onlara ne zararım dokundu ki işkence ediyorlar? Başımla ne alıp veremedikleri var? Vücudum ateşler içinde yanıyor. Dünya gözlerimin önünde topaç gibi dönüyor. Ben zavallı bir adamım. Onlara verecek hiçbir şeyim yok. Krallıktan vazgeçtim. Yalvarırım beni bırakın da gideyim diyorum. Gülüp geçiyorlar. Yok mu beni bu canavarların elinden kurtaracak bir kahraman? Hani İspanya'nın o şerefli şövalyeleri nerede? Bir çobanı korumak için krala kafa tutan o cesur yiğitlerden biri sürsün atını. Kılıcı elinde dalsın içeri. Alsın beni. Uçursun bu cehennem diyarından. Uzağa, çok uzağa hiçbir şeyi göremeyeceğim. Duyamayacağım insansız bir dünyaya götürsün beni. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.